ben de diyorum, rehvet düşürdü. Birden haneye polisler doluyorlar, her şeyi alıyorlar. Hem bundan yedi buçuk ay evvel Risale-i Nur naşirlerine gelen polis haneye çağırma meselesinde Risale-i Nur'un şakitlerinin dört tanesi aynı hadiseyi bir ikisi yani rüçlüyle lütfü aynen görüyorlar. İkisi de az bir tabirle aynı hadiseyi görmeleri ve bu defa ki hadiseyi yine dört tane şakirtler. Aynen görmesi gösteriyor ki Risale-i Nur şakikleri bir cesedin azaları gibidirler ki Risale-i Nur'a gelen hadiseyi bir cesedin azaları gibi hissediyorlar. Hem Risale-i Nur şakiklerinden Bekir'e o musibet gününden bir gün evvel biri demiş. Üstadın seni çağırıyor. Bir hissi kabl vuku ile ikinci gün üstadının başına gelen ve rahmet-i ile hafif geçen müthiş musibeti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 Hüsrev ve Mehmet'in ihbariyle birdenbire sebepsiz ehli dünyaya karşı hiddete başlamış. 25 sene evvel Divanı Harbi de kendi idam kararını beklerken sebepsiz, kalpsiz, rütbeli iki adam mahpus olduğu kovuşa tahkir için geldikleri zaman gayet acip bir surette söylediği o hale mahsus meşhur bir şetmi üç defa zalim ve garazkar ehli dünyaya karşı sarf ediyor.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 O da korkusundan uyanıyor. iki gün sonra Risale-i Nur'u tatil ve manen toprağa defnetmek niyetiyle küreyi arzı titretecek derecede bir hata ile Risale-i Nur'un eczalarını evrak-ı evinden tahliye edip toplayıp merkezi hükümete ta Dahiliye Vekaletine gönderir. Hiçbir daire kanunca mucibi muahize ve mesuliyet bir şey Risale-i Nur'da bulamadığından o manevi zelzele içinde öldürdük.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 Şeytanın eli o yerlere yetişemiyor, öylelerin imanı zevalden mahfuz kalıyor. Bu imanı tahkikinin vusulüne vesile olan bir yolu, velayet-i kâmile ile, keşf ve şuhud ile hakikate yetişmektir. Bu yol, ehass-ı havassa mahsustur, imanı şuhudidir. İkinci yol, imanı bil gayb cihetinde, Sırrı vahyin feyziyle, bürhani ve kur'ani bir tarzda, akıl ve kalbin imtizacı ile hakkal yakîn derecesinde bir kuvvet ile, zaruret ve bedahet derecesine gelen bir ilmel yakin ile hakaik imaniyeyi tasdik etmektir. Bu ikinci yol, Risale-i Nur'un esası, mayesi, temeli, ruhu, hakikati olduğunu has talebeleri görüyorlar. Başkaları dahi insafla baksalar, Risale-i Nur'un hakaik imaniyeye muhalif olan yolları gayr mümkün,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 Risale-i Nur talebelerinin hüsne akıbetlerine ve saadet-i ebediyeye mazhar olmalarına yüz defa Risale-i Nur talebelerine ettiği duaları içinde hiç olmazsa 20-30 defa selameti i imanlarına ve hususi hüsne akıbetlerine ve iman ile kabre girmelerine aynı duayı en ziyade kabule medar olan şerâit içinde ediyor.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 Çünkü her bir dua umuma bakar. Sayit Nursi. Risale-i Nur'un kerametinin bu havalide zuhur eden çok terseşuhatından bir iki hadise beyan ediyorum. Birincisi, Hatip Mehmet namında ciddi bir ihtiyar talebe, ihtiyarlar risalesini yazıyordu. Ta on birinci ricanın ahirlerinde, merhum Abdurrahman'ın vefatının tam mukabilinde kalem'i La ilahe illahu yazıp, ve lisanı dahi, la ilahe illallah diyerek, Hüsnü Hatemi ile sayfî hayatını mühürleyip, Risalet-ün Nur talebelerinin iman ile kabre gireceklerine dair olan işarî beşareti Kur'aniyeyi, vefatî ile imza etmiş. Rahmetullahi aleyhi rahmeten vâsîaten. Amin. İkincisi, sizin tehlifiniz olan Fihristen'in tahsihinde bir müstensihin noksan bıraktığı bir sayfeyi tahsine dedim yaz.